Elhamdülillah, vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Dua nedir? Duanın önemi nedir? Neden dua ederiz? Dua ederken nelere dikkat etmemiz lazım? En tesirli dualar, tecrübe edilmiş dualar hangileridir? Sıkıntıdan kurtulmak için Hangi duaları okumamız gerekiyor? İnşallah bugün bunları işlemeye çalışacağız. Rabbimiz Celle Celaluhu Mümin Suresi 60. ayette şöyle buyuruyor: Dua ediniz ki duanızı kabul edeyim. Değerli dinleyenlerim, Allahu Teala ile irtibatta olmanın adıdır dua kendisine gönülden yönelmenin ihtiyaçlarını, sıkıntılarını, meramını vasıta olmadan arz etmenin adına dua deniyor. Dua her şeyin sahibi olan, eşi benzeri olmayan Allahu Teala'ya yakarışta bulunmaktır. Halini arz etmektir. Zaten her halini bilse de sebepler aleminde olduğunu bilerek, kulun işini ona havale etmesi anlamına geliyor. Öyle bir üzerimizde yük var ki, hani bazen üstümde bir ağırlık var diyoruz ya, o ağırlık neyin ağırlığı biliyor musun? Dağların dahi, ağırlığından parçalandığı büyük bir emanetin var üstünde. Ya. Sorumlu tutuldun. Dağların kaçtığı, o koca koca dağların kaçtığı, bir emaneti sen almış oldun. Sen kulsun. Sorumluluk aldın. Onun ağırlığı üstündeki bazen sana gelen. Yaşadığı bütün anlardan, yaptığı, yapmadığı, her şeyden hesaba çekileceğini bilen, sorumlu olan, İnsansın sen. İşte o yüzden dua senin için benim için önemli. Duamız yoksa biz neyiz? Kulun her haline zaten Allahu Teala şahitlik etmektedir. Onun acziyetini de bilir. Öyle olduğu halde kulundan bunu itiraf ve ifade etmesini bekler. Allahu Teala senin ya Rabbi, Ya Rabbi demeni ister. Rabbim ne olur bana imdad eyle demeni ister. İşte bu sebeple Furkan suresinin 77. ayetinde de buyrulduğu üzere mealen, duanız olmasa Rabbimin katında ne ehemmiyetiniz var buyruluyor. Allah Allah. Konunun iyi anlaşılması için bu ilk dakikalarda bir de hadisi şerif seçtim. Tirmizi'de geçiyor. Peygamber Efendimiz buyurun, sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Sizden birine dua kapısı açılmışsa muhakkak ki ona rahmet kapısı açılmıştır. Allah'a en sevimli dua kendisinden afiyet istenmesidir. Muhakkak ki dua Başa gelen ve gelmeyen her bela ve musibete fayda verir. Onun için ey Allah'ın kulları duaya sarılınız buyrulmuş. Şöyle bir soru akla gelebilir. E çoğu insan dua etmiyor. İşte dua edilmediği için de sebepler alemindeyiz. Sen dua etmeyi unuttuğun için yola çıkarken duayı unuttun, yatarken duayı unuttun. Yemek yerken duanı unuttun. Bunları unuttuğun için çoğu şey istediğin gibi gitmiyor. Hani olmayacaksa bir şey Allahu Teala da derler ya, o duayı ettirmez dilinden onların dökülmesine izin vermez diye aynen öyle. Ama bil ki dua ediyorsun, istediğin duada dua olacak ama başkalarının yuvasını yıkmak, Başkalarının zarar görmesi, ilenmek, beddua, haksız yere mesela beddua, bunlardan bahsedilmiyor. Kızın için, oğlun için, istediğin bir şey için, ailen için, hastan var onun için, geleceğin için mesela, ahireti, ahiretin için mesela. Bu dualarda bil ki sana geri dönüş var. Kardeşim, çağırmak İstemek, yardım etmek demiştik. Duanın tanımı. Aynı zamanda dua, ibadetin özü diye de geçiyor. Hadis-i şeriflerde. Ne kadar ilginç. ibadetin özü. Duada Allah'ı yüceltme vardır. Bir olduğunu söylüyoruz. Eşi benzeri olmadığını söylüyoruz değil mi? İtiraf ediyoruz. Efendim doğmamıştır, doğurulmamıştır diyoruz ol dediğimi her şey olur, evvela Allahü Teala'yı yücelemede bulunuyoruz. Tazimle birlikte, sonra da bir istekte bulunuyoruz. Dua aynı zamanda bir zikir ve bir ibadettir. Zikir dendiği zaman aklımıza, belli bir sayıda yaptığımız, tekrar ettiğimiz lafızlar, esmalar veya dualar, yani kelime olarak, cümle yapısı olarak o geliyor. Halbuki, ya Rabbi dediğin zaman o da bir zikir oluyor. İşte o yüzden dua ibadetin özüdür buyurulmuş. Hocalarımız böyle naklede gelmişler. Aynı sebeple en önemli ibadet olan namaz da yine salat kelimesiyle ifade edilmiş. O da dua manasına geliyor. Kardeşlerim, Rabbimiz Celle Celaluhu ile olan bağımızın en kuvvetli tokmağı o kapının açılması için dayanağımız duadır. Bir kapıya kadar geldiniz, kapıyı açmaya çalışıyorsunuz ama sıfıra sıfır. Hiçbir yerden şöyle bir çentik yok, bir boşluk yok ki kapıyı açın. Kapı kilitli bile değil. Ne alttan, ne yandan, ne üstten... Kapı kilitli olmasa bile onu açmanız için illa bir şekilde onu kendinize doğru çekmeniz lazım. O kapının tokmağı diye benzetmişler. Ya, peki nasıl dua ediyorum ben bugüne kadar çocukluğumdan beri ve olması gerekenler nelermiş? Onları da ilerleyen dakikalarda sizinle paylaşalım. Şimdi aklınıza geliyor olabilir. Ne demek ya? Yani ben şu yaşa gelmişim. Kaç kez dua etin? Duanın da edebi mi olur? Duanın da şöyle şöylesi, böyle böylesi mi olur? Oluyor efendim. Değerli kardeşlerim, duanın şöyle genel tanımını yaptıktan sonra önemini biraz inceleyelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden bu konuda yardım isteyelim. Örneğimiz rehberimiz olduğu için. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dua ederken gözyaşı döktüğünü biliyoruz. Ayakları şişinceye kadar namaz kıldığını biliyoruz. Bugünkü konumuz olan duada ise, bakın en çok duası neymiş? Tekrarladığı dualardan bir tanesi ona geçelim. Biz de amin diyelim. Allah'ım senin gazabından rızana, azabından affına ve senden yine sana sığınırım. Seni layık olduğun şekilde medhü senadan acizim, sen kendini nasıl medhü sena etmişsen, öylesin. Amin. Böyle dua ediyordu. Aciziyet duyguları içerisinde Allah'a iltica ediyordu. Kendisi, bir devlet başkanı, Etrafında, haydi yürüyün dediği zaman yüz binlerce insanın yürüyebilmesine vesile olan o derece kıymetli ve Allah indinde en değerli insandı. Lakin, öyle olmasına rağmen, acziyetini dile getirdi. Şimdi ben, bir kul olarak peygamber değilim. Peygamberin akrabası değilim. Akrabası olsa da kimseye bir faydası zamanında da olmamış. Onu da, o örnekleri de görüyorum. Peki öyleyse, neden ben duada kendimi, acziyetimi dile getirmiyorum? Değil mi? Onu da sorarlar. Bu konuda, her birimizin mutlaka, kulağında küpe derler ya tabiri caizse, olmasını istediğim bir yer var. Yine Efendimiz aleyhisselam buyuruyor, Duanın önemini incelemeye çalışıyoruz ya buyuruyor ki, Dua ibadettir. Allah katında ona dua etmekten daha kıymetli bir şey olamaz. Allah kendisinden bir şey istemeyeni, yani dua etmeyi kendisine yediremeyeni azaba uğratır. Yani benim duaya ne ihtiyacım var gibi, duayı küçümsemek gibi devam ediyor. Sıkıntı ve darlık zamanında duasının kabul olmasını isteyen kimse, bolluk ve rahatlık zamanında da duayı bol yapsın. Bakın şimdi, formül nasıl ortaya çıktı? Ben dua ediyorum, dua ediyorum, duama e, geri dönüş olmuyor mesela. Sanki haşa bakkala gidiyorsun, e parasını verdim, niye gelmiyor benim ürünüm? Şuradan raftan bir şey vereceksin bana, haşa ya yani pazarlık yaparmış gibi dua ettiğim olmuyor. İşte duayı anlamadığımız için biz bu haldeyiz. Zannediyoruz ki kardeşlerim, zora düştüğüm zaman bana bir teşhis konacak. Yarın bugün kan veya işte bilmem ne verdim laboratuvara gitti. Benden alınan tetkikler, örnekler neyse bekliyorum bugün. Bugün dua etmem lazım. Veya evlenmek istiyorum. Evlenmek üzereyim, o zaman dua edeceğim. Çocuğum hasta oldu, hastaneye gideceğim, Ya Rabbi ne olur bir şey olmasın. Veya deprem oluyor, deprem anında, Allah, Allah, Celle Celaluhu diyorum. Sadece biz bu zamanlarda dua edilebilir, zannediyoruz, tam tersine. Ne öğrendik şimdi? Bu söz bana ait değil, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme aittir. Sıkıntı ve darlık zamanında, Duasının kabul olmasını isteyen kimse, yani sen, ben, istemiyor muyuz sıkıntı ve darlık zamanında? O zaman, bolluk ve rahatlık zamanında da duayı bol yapsın. İnsan, o sıkıntılı, debdebeli, koşuşturmalı, zor zamanlarda, imtihanlarda zaten Allahü Teala'yı birliyor, hissediyor, kendini yakın hissediyor çünkü aciz başka gidecek kapı yok parasız kalıyor efendim hastalıkları var veya tehdit ediliyor şu var bu var iş sıkıntıları var e zaten çözüm yok mecburen gidiyor ama Allahu Teala'nın istediği ferahlık anında cebinde paran varken de hastalığın yokken de çoluğun çocuğun sağlamken de her şey tıkırında giderken de Bizden bunu istiyor. Devam ediyoruz hadisi şerifi okumaya. Rabbiniz hay ve kerimdir. Bir kul elini açınca onu boş bırakmaz. Kime ki dua kapıları açılmıştır, ona hikmet kapıları açılmış demektir. Dua, rahmet kapılarının anahtarı, müminin silahı, dinin direği, göklerin ve yeryüzünün Nurudur buyruluyor. Dua bu kadar önemli. Duanın öneminden sonra. Bir parantez açalım sizlerle beraber. Maalesef kendi kafasına göre bir din icat etmeye çalışanların yaptığı bir hatadır. O da salat kelimesi Kur'an'da şöyle geçiyor böyle geçiyor demek ki namaz kılmama gerek yok duam yetiyor diye tam da Nevsin hoşuna gittiği şekilde. Bugün kiliselerde aynı şekildedir. Haftada bir kez giderseniz misafir bir oyuncu Allahu Teala ile irtibatınız sadece elinizi açıp dua etmekten ibarettir vesaire. Ama İslam böyle değildir arkadaşlar. Senin ne giydiğine, senin ne içtiğine, senin nasıl davrandığına veya davranman gerektiğine senin arabayı nasıl kullanacağına, senin hanımınla, kocanla, özel bir takım muamelelerde ne yapacağına, senin bırak insanları hayvanlarla, bitkiyle nasıl bir ilişkin olabilir, nasıl davranman gerekebilir, sınırlar nedir, bunların hepsine karışan hayatın gayesidir İslam. Öyle haftada bir, senede bir, böyle bir araba bakımı gibi bir şey değildir. Benim hayatıma karışmasın. Benim efendim faizime, bankama karışmasın. Zinama karışmasın. Benim şirkime karışmasın. Onun bunun ölünde eğileyim, durayım. Emme basma tulumba gibi karışmasın. Öyle namazına olmasın. Böyle bir İslam dini yok. Dünün nuru dendi. Demek ki kulluğun İbadet hayatının özü denilebilir. Allah'ın en çok hoşnut olduğu şeylerden bazıları namaz, kendi yarattığı kullar için diğer insanların yaptığı iyilik, Allah rızası için bir de duadır. Dua kendini itiraf etmektir aynı zamanda. Ya Rabbi ben acizim. Senin varlığına sığınıyorum. Sana sığındım, sığındırdım kendimi, çoluğumu, çocuğumu sana emanet ettim diyebilmektir. Kardeşlerim, neden dua ederiz? Duanın önemiyle ilgili ayetler neler? Gelin onlardan bir tanesini paylaşalım. Tirmizi'de geçiyor. Allahu Teala'nın ayetlerinde de buna benzer. Zikirler vardır. Mesela, onların işleyip kazandıkları kötü şeyler sebebiyle kalplerinin üzeri pas tutmuştur buyruluyor. Mutlaka duymuşsunuzdur. Dua ile kalp arasında ne benzerlik var konumuzla alakası ne? Şurası. Şimdi kardeşim, biz bir hata işlediğimiz zaman, kadın olalım, erkek olalım, bir günah işledik. Kalbimizi bembeyaz düşünün, küçücük siyah bir nokta vurulduğu söyleniyor. Eğer ben o günahı terk edip tevbe etmezsem, Ya Rabbi, Ya Rabbi diye, efendim, samimi bir şekilde dua etmezsem, benim kalbim daha da siyahlaşıyor. Tevbe edersem ne oluyor? Allah'ın izniyle, hele hele, o günaha tevbe ettim samimi bir şekilde, sadece dilimle değil, daha çabuk siliniyor inşallah. Ve böyle yapmaz, tekrar hatalara dönmezsem, hem o günahı işlemiyorum ve korkuyorum o günahı işlersem diye, o siyah noktalar azalmaya devam ediyor. Böyle yapmadım, tevbe etmedim iki siyah nokta. Bir günah üç, dört, beş derken, bütün kalp simsiyah oluyor. İşte o yüzden... Kalp ve dua arasında çok önemli bir irtibat vardır. Kardeşlerim, El-Bakara suresinin 186 ve A'raf suresinin 55. ayetinde, Furkan suresinin 77. ayetinde bakın ne buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu? Bismillahirrahmanirrahim. Ey Resulüm de ki sizin dua ve niyazlarınız olmadıktan sonra Rabbim size ne diye değer versin Ey Resulüm kullarım sana beni sorduğunda onlara de ki muhakkak ki ben onlara çok yakınım bana dua ettikleri zaman onların dualarına icabet ederim Öyleyse kullarım da benim davetime icabet edip bana inansınlar. Bu sayede onlar umulur ki doğru yola erişmiş olurlar. Rabbinize tazarru ve niyaz ile gizlice dua edin. Zira o haddi aşanları sevmez. Allah Allah! Nasıl bir ifadedir dikkatinizi celbetti mi bilmiyorum Bana dua ettikleri zaman onların dualarına icabet ederim ve lütfen şuraya bir kulak verin böyle yürek verin Allahu Teala'nın sözü kurban olduğum ne buyuruyor Benim davetime icabet edip bana inansınlar Allah Allah Kardeşlerim Dua çok çok önemli. Biz duayı üçe ayıralım. Birincisi, herhangi bir dua ettiniz, o duanın hemen kabul olmasını istiyorsunuz. Birinci örnekteyiz, hemen kabul edildi duanız. İkinci dua, dua ettiniz, yine hemen olmasını istediniz. O an olmadı ve siz örene kadar da o duanın karşılığını görmediniz. Yani istediğinize erişemediniz. Ve üçüncü örnek. Yine dua ettiniz, duanıza o an geri dönülmedi. Yani görünürde kabul edildiğine dair bir ibare belirti yok ama bir fark var. Belli bir zamandan sonra kabul edildi. Mesela evlilik. İlk örnekte, ''Ya Rabbi, hayırlı bir insan nasip eyle dediniz, dua ettiniz. Gerçekten de, ailesi geldi, şu oldu, bu oldu, görücü, suyluydü falan da evlendiniz. İkincisinde, hayatınız boyunca bekar kaldınız. Üçüncüsünde de, ne oldu? Belli bir zamandan sonra oldu. Peki, Müslüman'ın burada kaybı var mı? Müslüman'ın kaybı yok. Neden? Eğer bu dünyada verildiyse zaten konuşacak bir şey yok. Geç verildiydi, şöyleydi, böyleydi. Tamam. Verilmediği zaman bir sorun var mı? Yok. Çünkü bunun da ahirette gel bakalım bu tarafa diyecek belki melekler Allahu u sen dua etmiştin ya, belki sen bile unuttun o ettiğin duayı Hani neden benim duam kabul edilmiyor demiştin ya, şu şu tarihte, bu bu saniyede, ha evet hatırladım. İşte Allahu Teala şu gördüğün yeri sana tahsis etti, o duana karşılık. Veya şu an senin amel defterindeki bunca günahın var ya, bunca tembelliğinden dolayı yapmadıkların var ya, evet affedildi. Ya kardeşlerim, işte böyle bir durum da olabilir. Biz hiçbir zaman kaybetmiyoruz. O yüzden duayı biraz daha ciddiyetle yapacağız. Son bölümde en tesirli dualar nedir? Dua ederken nelere dikkat etmeliyiz? Bunlara geçeceğiz. Kardeşlerim, dua yaparken ruh halimiz nasıl olmalı? Ne bileyim ben ruh halini açıyorum elimi falan. Tamam yine öyle yap. Ama imkanın varsa hem korku ve ümit arasında yapmaya özen göster. Yani duanın vakti, zamanı, saati, dakikası olmayabilir. Allahu Teala bilir. En makbulü hangisidir diye. Ama sen özellikle daha sakin bir yer seç. Mesela geceliğin, odana geçtin etrafında seni gören kimsenin olmadığı bir vakitte örneğin yatsı namazını kıldın ara verdin biraz veya neyse vitir namazını kıldın şöyle abdestli bir şekildeyken çocuklar veya hanım veya kocam 5 dakika bana müsaade edin ben içerideyim bir 5 dakika deyip de şöyle gözünü kapayıp da başla İstersen diyor hiç konuşma diyor Mevlana Allah rahmet buyursun. İstersen diyor hiç konuşma. Ser diyor seccadeni şöyle diyor namazdan sonra. Ki zaten namazı kıldın ya. İstersen bekle yani. Kapat diyor gözünü. Allahu Teala'nın seni gördüğünü, senin kalbinden geçenleri bildiğini düşün. Diyelim ki bir şeyler çıkmadı ağzından. Veya çok güzel dualar var duyuyorsun dilin dönmüyor. Ayın mı çıkaracaktım, ayın mıydı, şu müydü, ha mıydı, hı mıydı? İşte hocam şöyle şöyle dua etmezseniz, bu harfi yanlış çıkarırsanız sıkıntı olur dedi, doğru. İstersen diyor hiçbir şey söyleme, otur, bekle. Ama kredi kartını düşünme, bilmem hangi futbol karşılaşmasının sonucunu düşünme, onun için gözünü kapama, aklına bir şeyler gelir gider ondan bahsetmiyorum, bilerek davet etme, otur. Bu bir yükseliştir diyor kardeşim. O kelimeler, o dualar senin yükselmendir. Bu yükselmenin en önemli sebebi de lokomotifi, o diğer vagonları çektiği gibi salih amellerdir. Yani bugün dua ederken bir yandan da hayırda bulunmak lazım. Bu sadece maddiyat değil. İşte dua ettikten sonra eğer insanlara ben kırıyorsam, dövüyorsam, hırsızlık yapıyorsam hem bir taraftan dua ediyorum e bir taraftan da aynı hataları işlemeye devam ediyorum. Bu sıkıntı. Dua ettiğim an şuna da söz vermiş oluyorum. Ben bundan sonra daha iyi, daha kaliteli bir Müslüman olacağım. Değerli kardeşlerim, İlk tevbe nereden başladı? O dua Adem aleyhisselamdan başladı. O duasında ne söyledi? Kur'an-ı Kerim'de de yazar. Ey Rabbimiz dedi. Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bizi acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Bu duanın bizim için ne önemi var? İşte bu dua kendisinden sonra kıyamete kadar gelecek evlatlarına bir örnek oldu. Hepimizin babası, atamız, babamız Adem aleyhisselam. Benim babam böyle yapıyor, bir peygamber olduğu halde, diğer peygamberler istiğfar ediyorlar, Allah'a sığınıyorlar. Ben nasıl sığınmam? Yine Tahrim suresinde de geçer, Mealen ey iman edenler samimi bir tevbeyle Allah'a dönün. Ancak böyle yaptığınız takdirde umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter. Evet. Özellikle dua tevbeden sonra mutlaka yapılmalıdır. Ya Rabbi ben tevbe ettim yaptığım bütün günahlardan. Keşke yapmasaydım. İnşallah bir daha yapmam diyoruz ya mesela. Onun sonrasında da, yapabildiğin kadar dua et. Bazı kardeşlerimiz, duasını bazen unutuyor, bazısı çok kısa tutuyor. Özellikle namazdan sonra, o tesbihatı yapmadan kalkıyor. Bunlara çok dikkat edelim. Çünkü, bazı anlar var. O anlarda, kabul edilme, dualara icabet edilmenin daha fazla olduğu aktarılmış. Ama yüzde yüz bunun bir bilgisi yok. Allahu Teala'ya aittir. Lakin şu zamanlar, bu zamanlar daha eftaldir diye zamanlar vardır. Mesela namazınızı kıldınız, namazınızı kıldıktan sonraki zaman. Yağmurun yağdığı zaman. Cuma, günü işte ezan okundu efendim ezanla namazın başladığı ana kadar belli bir zaman bayram namazlarından önceki yani arefe gecesi ve gününde aşura gününde o gecelerimiz var ya cegayi beraat efendim miraç gecelerimiz o zamanlarda ve en çok belki de bilineni onu en sona bıraktım Seher vakitlerinde yani geceliğin. Şöyle zaten etrafa baktığınız zaman sessizlik var. Tabii şehirden bahsetmiyorum. Maalesef şehirde gece saat 2-3'e kadar araç sesleri var. Köye gittiğiniz zaman veya daha sessiz bir yerde yaşıyorsanız acayip bir huzur oluyor. Mesela bir 4-5 saniye bir konuşmayayım bakın. Nasıl bir sakinlik bu? İşte o sakin zamanlarda insanın zihninin de daha dingin olduğunu biliyoruz. O zamanlarda da duanın ne kadar önemli olduğunu bize öğretmiş büyüklerimiz. Şimdi geldik. Dua ederken nelere dikkat etmem gerekiyor? Değerli kardeşlerim, günümüzde sadece kılınan beş vakit namazın veya belli bir kısım ibadetlerin sonuna amiyani tabirle sıkıştırılmış bir dua gerçekte hayatın ve hayat ötesinin en büyük gereğidir. Ama böyle olmamalıdır sadece. Şu duayı yapıp geleyim. Bu şu e, şuna da dönmemeli. Efendim mesela bir yere gideceksiniz arkadaşınızla. Ya bir şu namazı kılıp da geleyim. Ne demek o şu bu? Ben namazımı kılmaya gidiyorum. 10 dakika bekle ne yapayım? Ben duamı et edeceğim. E biraz bekleyiver. Demek lazım. Yani böyle ibadetlerin sonuna böyle sıkıştırılmış. Neyse canım. Dua edelim yani. Ama dua ederken dilim başka söylüyor, kalbim başka söylüyor. Olmamalı. Dua, küçüğün büyükten, acizin güçlüden ihtiyaç ve... Ne istiyorsa artık onu ciddi olarak istemesidir, rica etmesidir. Kulun düşüncesinin Allah bildiği halde ona takdim edilme şeklidir. Kul neden bunu yapıyor? Erişemeyeceğini biliyor. Her şeyin Allah'ın izniyle olacağını biliyor ve kendisinden istiyor. İşte buna dua deniyor. Bir Allah dostu diyor ki, o, yani dua, kuldan Rabbe yücelen tatlı bir namedir. Nereye kadar? Ta arşa kadar gider, diyor. Mazlumun mesela duası vardır. Düşünün, arş titriyormuş, arş. Bazı insanların bir tevbesi varmış, belki senin tevben o olacak. Bugün veya bu gece, öyle bir tevbe edeceksin ki, sen kendini küçümsemişsin, ben kimim ki ya demişsin, ama Allahu Teala seni sevmiş. Her yarattığını seviyor. Sadece kötülüğü sevmiyor. Kendisine inanmayan, kendisine düşmanlık besleyenleri bile rızkıyla, gönderdikleriyle doyuruyor kurban olduğu. Nefes aldırıp verdiriyor. Ben Allah'ı sevmiyorum diyor ya. Ben düşmanım diyor. Onu bile yediriyor, içiriyor Rabbim Celle Celaluhu kurban oldu. Diyorum ki belki sen çok değerlisin. Farkında değilsin. O içkiyi bıraksan, şu farzı yerine getirsen, şu namaza başlasan neler neler olacak. O adımı atman lazım ve bu nidayı duyman lazım. Artık sana gel gel gel diyen Allahu Teala'ya kulağını kapıyarak değil, gönlünü açarak lebbeyk Lebeyk buyur ya Rabbi deyip Allahu Ekber demen lazım ağabey. Abla, her kimseniz. Duanın öyle tek bir formülü yoktur. Efendim, şöyle yapmanız gerekir, şuradan çıkıp böyle, bunla... Değil. Protokole ihtiyacı yoktur duanın. Herkes gönlünden koptuğunca, dilinin döndüğünce, uzundu, kısaydı duasını yapar. Ama... Bugünkü konumuz ne? Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ve alimlerimizin yapmış olduğu dualarla elimizi açar, yalvarır, yakarırsak bunun da ayrı bir feyzi, bereketi olabilir. Duanın belli bir dili de yoktur. Çünkü Allahu Teala her dilden anlar. Yeter ki dua gönül dilinden çıksın. Bugün zaten bakıyoruz, şu yaşadığımız topraklarda, elhamdülillah, biz duaya değer veren bir milletin evlatlarıyız. Kurduğu bütün devletlerin temelini, dualarla atan Osmanlı'nın evlatlarıyız. Büyüklerimizden ne gördük? Eve girerken dua, çıkarken dua. Ya! Bakıyoruz, çocuğumuz, Dünyaya geliyor dua, evlilik dua, ölümde bile dua. Hayatı baştan sona dua. Yemek yaparken hanım kardeşim dua. Kul bilir ki benim hayat sigortam dua. Ya Allahu Teala Hazretleri kendisinden istenmeyene gazap eder. Ramazan-ı Şerifte de diyelim 10 dakika var ezana, bazen ne yapıyoruz? Henüz 10 dakika var, dolanıyoruz etrafta, biraz yavaştan alıyoruz. 5 dakika kaldı, herkes oturmuş masanın etrafına, 3 dakika kaldı diyorlar. Böyle sallanıyoruz falan, ben daha acıkmadım havalarındayız. Ya hadi gelsene otursana, ya ben pek aç değilim yani. Abi bırak, dolanmayı bırak, böyle aciz bir şekilde affedersin, Kötü bir örnek olursa ne olur hakkınızı helal edin. İşte kediye mamasını vereceksin veya suyunu vereceksin ya. Nasıl aç kaldığı zaman sen yemini döktün ya onun yem kabına veya su kabına suyu dolduruyorsun. Nasıl böyle sabırsızlanıyor. Sen o şekilde ol. Öyle hava atma kendince. Üç gün yemek yemeden ölecek bir insansın. Affedersin yediklerini üç gün içinde... Sindiremezsen, atamazsan, patlayacak bir bünyeye sahipsin. Üç gün, dört gün arka arkaya susuz kaldığında, uyuyamadığında, bırak onu. Üç dakikadan sonra nefes almayınca ölecek bir acizsin. Hava atmayı bırak. Hemen otur. Kendini aç hissetmesen bile Allahu Teala'ya saygı duyduğun için, kendini ezik hisset. Aciz göster. Duada da aynı şey geçerli, bu yolu izlememiz emrediliyor. Dua ederken, bağırarak, çağırarak, garip garip şeyler oluyor, siz de buna şahit olmuşsunuzdur. Bir insanın kulağı duymuyorsa, mesela Umre'ye gittiniz, Umre'de hocalarımız biraz daha yüksek sesle konuşurlar. Neden? Amcalarımız, teyzelerimizin kulakları belki iyi duymuyor olabilir, duanın tekrar edilmesi lazım. Onda tamam, mesela Allah'ım, Allah'ım diye tekrar ediliyor Celle Celaluhu. Ama sen şimdi bir televizyon programında veya bir radyo programında ya da ya da bir sohbete gittin, bağıra çağıra falan. Hayır, bu çok yanlış. Uzata uzata, bu çok yanlış. Hatta bunu şiirlerde okurken, ölümden bahsediyor, kabirden bahsediyor ama, o altta bir tane efendim, Oyun havası, mastikalarla, müziklerle beraber bunlar çok çok yanlış. Biz bazı şeyleri bilmiyoruz. Basit algılıyoruz. Babacım ne diyor biliyor musun? Bak, kulun gücünün tükendiği yerde Rabbi yetişir. Tamam mı abi? Bu kadar. Senin gücün bir yere kadar gidiyor. Hava atma. Ha ben de atmayayım. Atmayalım abi. Allah'ı anmakla biz kalbimizin düşmanı olan nefsimizin esaretinden kurtuluruz. Allah'ı anmakla. Ama Allah derken zikir çekerken sağa sola televizyona Ahmet naber hoş geldin falan derken bir tarafta şık şık şık tesbihten bahsetmiyorum. Alışılmış standart öyle olsun diye Komşular alışverişte görsün hesabı. Line ten dedikleri şekilde değil. Günde yüz bin tane çekemedin. On tane çek ama her Allah dediğin zaman güm güm güm kalbim vursun. İşte ben Arapçasını ezberleyemedim. Şu kadarını ezberleyemedim. Bu sabahlara kadar bunu yapıyormuş. ben yap Tamam yapma. Ama samimiyetle elini açtığında, ya Rabbi, çok fazla Allah dostunun, kitaplarını okudum, şöyle şöyle nafileleri okudum, böyle böyle zikir yapanları okudum, ben onları yapamıyor olabilirim, ama sen, niyetleri bilirsin, ne olur, şu yapacağım duayı kabul öyle diye, sen bir dua et bakalım ne oluyor, şekilden uzaklaştırırsak duayı, namazı olduğu gibi, İmanımızı sadece ve sadece şekil ve dilden dökülenlerle sabitlemez, özüne inmeye çalışırsak o zaman kazananlardan oluruz. Namaz kılıyorum e ya da örtülüyüm veya sakal bırakıyorum. Evet şunu şunu giyiyorum ama yere tükürüyorum ama millete bağırıyorum çağırıyorum. Ama dişimi fırçalamıyorum. Üst başıma hiç önem vermiyorum. Kaba kaba konuşuyorum. Karımı dövüyorum. Veya hanımsam, efendim herkesin ortasında kahkahalar atıyorum bana. Şekil çok önemlidir. Ama şekli herkes ne yapamaz? O yükü kaldıramaz. Bazen ezilip gider insan. Öyle insanları gördüğünüz zaman da dersiniz ki, cık, yani dıştaki ayrı, içteki ayrı. Öyle olmaması için işte kardeşlerim bunca örneği niye verdik? Duada eziklik olacak bir, bir de dua ediyorsak kendimizle alakalı bir şeyleri gözden geçirmemiz gerekiyor. Tamamını yapamadığımız bir şeyin tamamını terk etmeyiniz buyurulur. Ne demek bu? Duanın edepleri vardır kardeşim. Biz kabule şayan bir dua yapmalıyız. Yani kabul edilmesi muhtemel layık bir dua yapmalıyız. E bu nasıl olacak? Tamam dört dörtlük yapamıyoruz. Dedik ki Allahü Teala her duayı biliyor. Ama en iyisi yapabildiğimiz neler olabilir derseniz anlatmaya çalışalım. Kapıyı vurmazsanız diyor kapı açılmaz. Ne güzel demiş. Kapıyı vurman lazım ki kapı açılsın. Sen kapıda bekle. Neredeydin sen? E kapıdaydım. Ya niye haber vermiyorsun? Kapıda bekledim. Kapıya vurmak dua etmektir. Peki, elinle mi kapıya vuracaksın? Rahmet kapısı elle mi? Hayır, kalple zorlanır. Dua, kevser ırmağı var ya, o ırmağın en tatlısıdır, gözyaşlarından ilahi rahmetten yapılmadır malzemesi o dua yemeğinin. Bol gözyaşı, bol samimiyet ve üzerine malzemeyi Allahu Teala kor. O da ilahi rahmet. Biz ilahi rahmeti bilemeyiz. Ama samimi akıtılan bir gözyaşı, damladı olsa olur. Hadi gözüm yaşarmadı tamam ona da kabul. Ama samimiyetle hangi şeyi istiyorsam veya tevbe ediyorsam samimiyetle inşallah. Haydi bir dua edelim o zaman bizde. Ya Rabbi hamdini sözüme serdac ettim. Zikrini kalbime miraç ettim.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 Hayatın bu şaşasına kendimizi kaptırıyoruz ve asıl görevlerimizi unutuyoruz. Gereksiz onca şey aklımızda bitmek tükenmek bilmeyen efendim, haberler, ihtiyaçlarımız, modalar, televizyondaki kaçırmamamız gereken diziler ve filmler ama esas vazifelerimizi unutuyoruz. En uzak ülkelerdeki en gereksiz olaylardan bile haberimiz oluyor. Trend oluyor, moda oluyor. Ama kendinsine şah damarından daha yakın olan Allahu Teala'dan istemesini bırakın. Nasıl ayrıntıya girebilirim? Nasıl daha uygun dua edebilirim diye? Bırak edebi nasıldır duanın diye hiçbir şey istemeye tenezzül biye etmeyen, umursamayan insanlar olduk. Her amacın bir yolu var. Kulun Allah ile irtibatını güçlü kılan yol da duadır. Ve en tesirli dualar, mesela sıkıntıdan kurtulmak için ne okuyabilirsiniz, ne yapabilirsiniz derseniz, İnşirah suresini okuyabilirsiniz. Bunun, okunuşu, Türkçe okunuşu ve anlamı her yerden duyulabilir. Ben Arapçasını bilmiyorum diyorsanız eğer en kısa sürede öğrenmemiz çok güzeldir. Okuyamıyorsanız da Türkçe okunuşuna anlamını değil, Türkçe okunuşunu bir bakın. Bir hafızdan, güvendiğiniz bir hoca efendiden dinleyin bunu. Tekrar edin. Acaba doğru mu bir kelime yanlışlığı var mı? Mesela Yusra mı dedi yoksa Yufra mı yazıyor mesela yazım yanlışlığı olabilir bunu bir dinleyin bir yandan da evet doğru hocanın hafızın okuduğu gibi mesela onu okuyun İnşirah suresi sıkıntı anlarında tavsiye edilmiştir. Meali şöyledir. Bismillahirrahmanirrahim. Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü senden alıp atmadık mı?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 Bugün psikiyatride en çok kullanılan kelimelerden bir tanesi aklımıza geliyor. Bakar mısınız? Zorluğun yanında bir kolaylık ve bir daha devam ediyor. Gerçekten zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır. Ve bitiriyor. Boş kaldın mı hemen başka bir işe koyul. Subhanallah. Elhamdülillah. Allahu Ekber Her birimize ders Vaktimiz yok Aslında bir muammadır Müthiş bir anlam içerisinde lezzetler Her bir surede olduğu gibi İnşirah suresi inşallah bir zaman gelirse Bugünün Belki de başımıza Derler ya taç yapacaksın diye Bir şeyleri onlardan bir tanesidir Boş kaldığın zaman Aklını Mesela başka bir şeylerle kurcala, değiştir, yatıyorsan kalk, kalkıyorsan biraz işte uzan, ne bileyim yürüyüş yap, nefsini meşgul et, aklına olumsuz duygular, düşünceler geldiği zaman daha olumluları düşünmeye çalış gibi, ümidini yıkma gibi. Evet, İnşirah suresini okuyabilirsiniz, sayılarını vesairesini Allahü Teala daha iyi bilir, bu konuda herhangi bir bilgim yok, İsteyen bunları araştırabilir. Yine efendim, peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin okuduğu dualar vardır. Yunus aleyhisselamın mesela okuduğu dua vardır. La ilahe illa ente, subhaneke, inne küntü mine zalimin. Enbiya suresinde geçer. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Muhakkak ki ben zalimlerden oldum. Mesela bu dua çok okunuyor. Buna benzer dualar var ama program başında aktarmaya çalıştığımız gibi. Aklınıza ne geliyorsa, nasıl isteyecekseniz uygun bir lisanla dua edebilirsiniz. Başınıza bir musibet gelmeden önce de duayı inşallah edep olur. Abdest aldık, Efendim, kıbleye doğru döndük, Euzu besmele çektik, eğer iki rekat namaz kıldınız, nur âlâ nur. Sonra efendim duadan önce bir istiğfar etmek. Tasavvuf ekolünde zaten vardır. 25 estağfurullah okunur mesela. Böyle yaparsanız çok daha iyi olur. Vaktiniz yoktu, zor geldi, unuttunuz falan. En azından bir estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Hani elini açtın dua edeceksin ama bir sürü hata yaptım. Ben şimdi Allah'ın huzurunda bir şey istiyorum ama o kadar da hatam var diye başımız önde gibi. Ellerinizi açtınız, sonunda da yüzünüze sürmeniz hem sünnettir. Enes radıyallahu an anlatıyor. Diyor ki Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duada diyor ellerini semaya doğru diyor böyle açtığı zaman koltuk altlarının diyor beyazı görünceye kadar kaldırırdı iç gömleği vardı ya kendisinin. Yani biraz daha böyle Efendim dirseklerini mübarek yüzüne doğru kaldırırcasına e, görmüşler kendisini. Yine Allah'tan bir şey istediğiniz zaman avuçlarınızın içiyle isteyin, ellerinizin tersiyle istemeyin ve ellerinizi duanın sonunda yüzünüze sürün. Hakim de İbn Hibban'da geçen ve Tirmizi'de geçen hadisi şerifler idi. Mübarek gün ve gecelerde duanın makbul olduğuna, İnanılıyor, kabul olacağına inanılarak dua etmemiz bizden isteniyor. Kısık bir sesle bağırıp çağırmadan, yüksek sesle olmadan yalvararak aciz bir şekilde dua etmek gerekiyor. Ve duada ısrar etmek gerekiyor. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de dua ettiği zaman üç defa tekrar edermiş. Bu şöyle değerlendirilmiş. Mesela bugün dua ediyorsun. Ya Rabbi şunu ver, Ya Rabbi şunu ver. Üç defa dedin. Öyle de olabilir. Veya bugün dua ettin. Ben geçen gün dua etmiştim. Bugün de dua et. Bu konuda da ısrarın olabileceği aktarılmış. Ümit ve korku içinde dua etmemiz gerektiğini söylemiştik. Ve unutmadan duayı meşru şeyler kaplamalı. Ölçülü olmalıyız. Aşırı gidilmemeli. Yani günah talep edilmez Allah-u Teala'dan. Bir insanın eğer zalim değilse ölmesi istenmez. Bir Müslümanın başına kötü bir şey gelmesi istenmez. Duası icabet görür her insanın ama kimlerin görmez şer bir şey istersen. Şu kötülük olsun mesela veya şununla zina edeyim diye haşa. İnsan dua eder mi? Aşırıya gitmeyeceğiz. Sınırı aşmayacağız. Peki sınır nedir? Haddi aşmaktır. O da az önce bahsettik. İşleyeceği cinayete, yapacağı hırsızlık, oynayacağı kumarla ilgili bunları katmak. İnşallah beni hırsızlık yaparken kimse görmez. Ne demek yani bu? Zaten yaptığın haram. Bunları inşallah düşünelim. Sadece sıkıntılı zamanlarda değil. Rahat olduğumuz zamanlarda da Allahu Teala'yı aklımıza getirelim. Dua'yı anlamaya, tekrar etmeye çalıştık. İnşallah dualarınız kabul olsun. Duaları makbul olan zatlardan olursunuz. Sürçili isanettik affola. Ne olur dualarda bir, bir, birbirimizi unutmayalım. Ne verirsen elinle. O gider seninle kabilinden birbirimize güzel dualar hediye edelim.